Şafi olan bir e, Müslüman kimseye e, yani amel olarak şafi olan e, Müslüman bir kimseye e, hocası şayet e, Hanefi usulüne göre namaz kılmayı öğretmişse hı hı. E, bu kimse de Hanefi usulüne göre namaz kılıyorsa e, kılan içinde bir sakınca yok onu öğreten içinde bir sakınca yok çünkü burada asıl olan namazdır namazı kılmaktır hı hı. efendim ister namazı Şafii mezhebine göre kılsın. ister Hanefi mezhebine göre kılsın. Fark etmez. Netice itibariyle e, Hanefi'nin Allah'ı da aynı, Şafii'nin Allah'ı da aynı. Yani burada herhangi bir tereddüt göstermeye gerek yok. Ama tabii ki hocamız e, öğrencisinin Şafii olduğundan hareketle, ya acaba ben yanlış mı yaptım diye, bu sefer Şafii mezhebinin görüşlerini ona öğretmeye başlamış. E, dolayısıyla ee, öğrencisi tercih edebilir. Yani isterse e, Şafii mezhebine göre namazını kılmaya devam edebilir. İsterse e, öyle değil de eski kıldığı üzere, Hanefi üzere de kılabilir. Yani ben Şafii'yim diyen bir kimseye biz Hanefi mezhebine göre namazı öğrettik diye ve de öyle kıldı diye ne hoca bundan sorumlu olur ne de kılan bundan sorumlu olur. Namazı geçerlidir. Böyle çok tereddütlü olmaya e, acaba sanki din mi değiştiriyorum? Yani iki ayrı din değil değil mi hocam? E tabii yani ki. Yani burayı ben bunun herhalde. dinini mi değiştiriyorum gibi bir algıya vesveseye kapılarak böyle çok korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Peki.